Allahummen fe'nâ bil-Quran-i'l-Azîm mübarik lana fîh velhamdülillâ rabbil alemin estaghfirullâhi l-hayyel-kayyûm hassantukum bil-hayyil-kayyûm illezî lâ emûte ebedâ ve defa'cu ankum s-sûve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bil-lâhil-aliyyil-azîm Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sabahımızı mübarek eylesin. Siz ki Allah'ın ayetlerini dinlemek için bu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 Mescid-i Eksa'da etrafında bulunanlar beş vakit namazı cemaatle kılsaydılar Allah Yahudi musallat eder miydi? Derdi bu sözü çok. Mescid-i Eksa boş, etrafındaki kahveler dolu. Böyle derdi mübarek. Halbuki Mescid-i Eksa'ya da hiç gitmemiş ha. Biz şimdi gittik baktık ki sabah namazında bir koca Mescidi i Eksa 144 dönüm Mescid-i Eksa 144 dönüm Mescid-i Aksa'da iki saf mat var. Etrafında böyle kaynıyor. Sıkara şarkı, bağıran, çağıran, dolup. E şimdi tabii Yahudi Allah'a musallat etmez mi? İşte gittik. Efendim hakikaten içler acısı bir durum. Şehirler işgal altında. Bütün kapılarda Yahudi askeri, yollarda Yahudi askeri her tarafı çevirmişler, kapatmışlar. Kimi camileri havra yapmışlar. Efendim, Mescid-i Aksa'nın kapılarının anahtarı da onlar da. Üstlerceler açıyorlar, ister. gerçi içeriye girmiyorlar. İçerisi Araplara ait, Müslümanlara ait. Fakat kapı onların elde. Bir acayip bir vahamet var ya. Yani. İçler acısı.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 Kazıp da ondan yeniden yapsınlar onu. Osmanlı'da böyle bir adamlar ya. Mübarekler. Şimdi Osmanlı'ya düşman oluyorlar. Osmanlı'yı beğenmiyorlar. Ulan siz Osmanlı abdesti siz ağzınızı alamazsınız be Osmanlı'yı. Siz kimsiniz? Dünyada beş paralık adam değilsiniz Osmanlı'dan bahsediyorsunuz ya. Yahudiler bütün üşühtüler Sultan Hamid'in başına. Değil mi? Hem de Osmanlı'nın son zamanı Sultan Hamid.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 Yahudiler dedi, 33 sene, yıkım zamanı ya yıkılmış. Bir İmparatorluğu 33 sene nasıl zapt etti? Allah'ın yardımıyla. Şimdi gittim orada soruyorum, Filistinlilerden tanıyanlara, bu Yahudilerin diyorum iç alemi nasıldır durumları? Dediler ki iç alemleri birbirine zıttır dediler. Halbuki mesela dünyadaki diğer Yahudiler hep buraya çağırıyorlar ama onlar da çoğu zorlan baskıyla geliyor bıraksalar şimdi çoğu durmayacak burada diyorlar yani birbirine pek düşkün değiller e, hristiyanlarla zaten araları hiç yok orada e, kendi aralarında da şimdi şu ayeti kerime çıkıyor -um ve şetta. yahudileri sen toplu görürsün hakikaten dünyada dersin ki, en birlik onlar halbuki mevla kalpleri dağınıktır bak bu ayeti de orada anladım şimdi <gülüyor> kalpleri dağınıktır sordum o bilen insanlara onlarla iş yapanlar var mecbur iç içe girmişler dediler ki bunların içi birbirine zıttır bunlar böyle birlik görünüyor işte sultan ahmet nasıl baş ediyordu hafiye teşkilatı kurmuştu yahudi hristiyanı birbirine düşürmeye kullanıyordu onları nasıl şimdi gavurlar bize yapıyor ya İngiliz nasıl arabı türke düşman etti türkü araba düşman etti ya o zaman sultan ahmet bu sistemi uygulayaraktan onları bir araya getirmiyordu hepsini tartıyordu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 Sultanahmet deyince ağlıyorlar yani. O, o ki gitti diyorlar, biz hep sattılar diyorlar yani. Biz buralar hep satıldı Yahudi diyor. Allah Teala Hazretleri yeniden ecdadımızın yolunu yaşatacak bir sahip göndersin de. Şu İslam alemini birleştirsin. Şu Yahudi aradan defetsin. Efendim, Yahudi Hristiyanları birbirine düşürsün. Müslümanlar selamete çıkarsın inşallah. Amin.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 Sağlı sollu en güzel kızlarını dizmişler. Güzel onları soymuşlar efendim, süslemişler, püslemişler. O sahabenin ordunun geçeceği sağ sola hep dizmişler. Bakalım bir tanesi bir kadına yan bakacak mı diye. Neazet Ömer bakmış, ne bir sahabe var. herkes gözü önünde, ayağında. Bir kişi bakmamış kadına. Temişler ya. Kitabımızda böyle yazıyor. Burayı bunlar fethedecekti ya. Biz bunlarla harp edebilir miyiz?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 Sonra İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı yeri ziyaret etti. Hazreti Ömer anh, o zaman kilise yapmışlar orayı. Ta o zamanlardan Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer kilise. Efendim tabi eski dinden geliyor. Onların tarihi eski ya. Efendim sallallahu aleyhi 500 sene eskidir İsa Aleyhisselam'ın gelişi. Sonradan dinlerini bozdular ama tabi o eserleri muhafaza etmişler yani.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 Yalnız oradaki kapıyı kapatmış Yahudi. O kapıdan giriş çıkış yaptırmıyor. O duvarda aslında neymiş? Ha burak. Efendimizin Miraç'ta burağı bağladığı duvarmış oraya. Biz girdik orayı ziyarete. Yahudinin birisi geldi bize diyor ki Burak duvarını mı ziyarete geldiniz? <gülüyor> Yahudi biliyor oranı burak duvarı olduğunu. İşte Göya Süleyman Aleyhisselam'ın efendim şeyi eserleri, mührü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 Camiyi kapattılar, dokuz ay ibadete kapattılar Müslümanlara. Dokuz ay sonra açtılar, bir de girdik baktık diyor, üç ikisini almışlar havraya. Yahudi havrası yapmışlar. caminin üç birini Müslümanlara bırakmışlar. Kiçici ger Müslümanlara kalmış bu kadar, koca camiden. Yakubül İslam'ın mezarını da almışlar yani almışlar derken onların tarafında kalmış, böldüler. Yusuf Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam bir de hanımın ne aile var demiş, kaldı onların elinde.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 Mevla Teala Hazretleri'ye esta'udü billah ve leqad ketebna fil zeburi min bahad-i zikri ennel arda yeritva imadiyas salihun Tevrat'tan sonra Zebur kitabında da yazdık ki bu vaat edilen araziye mukaddes topraklara salih kullarım sahip olacak e efendim bunlarda da biz salih kullarız diyorlar. Ulan sizden bozuk adam var mı? Siz salih olup biliyor musun? Halbuki salih kullardan maksat ne demek? E Tabii Musa Aleyhisselam zamanında Musa Aleyhisselam biliyorsunuz mukaddes topraklara giremedi, Mısırdan çıktılar, Mevla-i Teala Hazretleri emretti يُدْخُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَ تَلَّت۪ي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَغَلِبُوا خَاسِر۪ينَ Musa Aleyhisselam emretti, kavmine söyle, Musa Aleyhisselam'ın kavmini biliyorsunuz, ben size evvelce anlatmıştım, Firavun'un elinden nasıl kurtuldular Onları çok dinlediniz benden, denizden nasıl çıktılar, firavun boğuldu, bunlar kurtuldu Köle düzenindeydiler, Efendim, ağa paşa oldular tabii, bütün Firavun'un sarayları, Mısır kaldı bunlara. 1 milyon 600 bin kişilik Firavun ordusu bir anda boğulunca ne demektir yani? Dünya bunlara kaldı. Yakuboğulları bunlar, Peygamber soyu bunlar. Yusuf Aleyhisselam'la on bir kardeşi, Yakub Aleyhisselam'ın on iki çocuğu vardı. O on iki çocuktan gelen on iki kabile bunlar.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 o zaman gider tabi göya iman etmiş. İman etmiş derken hakikaten iman edenleri de var. İşte Yuş Aleyhisselam, Aleyhisselam orada, Kalip Aleyhisselam orada. 12 nakit var işte ordunun başında mesul. Dediler kâlu yâ Muşâh'in nefiyâ kavmen cebbârin. Ey Musa biz haber aldık ki o mukaddes topraklara girin. Mısır'dan geliyorlar ya bunlar Mısır'dan. E mukaddes topraklar cennet edildi girin. E nasıl girelim ya Musa biz duyduğumuza göre orada çok iri yarı adamlar var. E Allah sana ya iri yarı adamların sana ne? Fe <gülüyor> Onlar çıkmadan biz oraya giremeyiz. Allah emrettiyse gireriz de onlar çıksın gireriz. Fe yahrucu minna fa nadkhul. Onlar çıkarsalar biz gireriz. O zaman nenem tekiren. Ulan harpeteceksin daha ser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 Gelin yalnızca bana söyleyin. Sakın bu millete duyurmayın. Allah emretti bunlar şimdi emri kırar girip git. Onu duyarsalar onları girmezler. Bana söyleyin ben ona göre durum değerlendiririm. Dedi. E gittiler. 12 kişiden ikisi Yuşa ailesinden vekal onlar Onlarda peygamber oldu sonra. O ikisi sadık çıktı. Hiç sır vermediler. 10 tanesi uu, bir geldiler Medine içine. Aman dediler orada bir adamlar var. Minare kadar mümkünü yok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 ya, fakir adam Evvela milleti bir fakir ediyor Ondan sonra bastırıyor parayı Parayla alıyor Ürgüle bir oyunlar yapmışlar ki Mesela bir arazi var Mesin Eksa'nın surunun dibi Müslüman mezarlığı Karşı taraf Efendim Hristiyan mezarlığı Onun karşısı Yahudi mezarlığı Hep iç içe bütün dinler orada biliyor musun?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 Haber aldık orada çok tehlikeli adamlar var. iki kişi çıktı Yüşa Aleyhisselamla kıyamışlar. Dediler ki: Uduhulu Aleyhimulbab, ne korkuyorsunuz dediler. Adamın cüssesi büyük olabilir Allah cesaret vermeyebilir. Öyle değil mi? Şimdi öyle yok mu? Bakıyorsun adam, dev gibi adam korkuyorsun. Mero da senden korkuyor ötlek, içi boş. <gülüyor> Göster çek derler böyle adamlara. Bazı adam var şöyle, yarım benim yarım da şu kadar boyu var Uuu. herif bir meytan okuyorum mangalda kür bırak mı ulan diyorsun şu kadar adamdan bu kadar ses nereden çıkıyor Allah cesaret verdi mi bücür adam aslan olur ya öbürü dev gibi ödlek olur Cık. şimdi Yuşa aleyhisselam dedi ki Allah bize burayı vaat etti mi dedi ümmete tedler vaat etti kitapta bunu indirdi mi bize ayet indirdi e peki ne korkuyorsunuz dedi ya bak <gülüyor> şurada kapı var ya dedi şu kapıdan girmeniz kaldı. Feridar geldi mu? Girdiğiniz gibi fen ne galibun? Galipsiniz dedi ya. Nasıl galib Ya Allah söz verdi sen ne karıştırıyorsun dedi. Şu kapıdan gir. Maalelülallah efetek güldüm mümin müminseniz inandınız mı Allah'a inandık? Musa'm Allah'ın peygamberi mi? Evet. Allah'a güvenin o zaman dedi. Şu kapıdan girin. Galuya Musa. İnna alen net gula ebeden ma'damufiya. Ey Musa. Onlar orada durdukça ebedi giremeyiz. فَدَبَنْتَوَ رَبُّكِفَ قَاتِلًا ''Sen Rabbinle beraber git, ikiniz onlarla savaşın, onları çıkarın biz gelelim.'' Musa alis e diyorlar ki, ''Sen Rabbinle ikiniz'' diyor, ''Gidin onlarla savaşın.'' اِنَّهَا عُنَا قَائِدُونَ ''Biz burada oturup bekleyelim sizi, savaş bitince bizi çağırır.'' Musa ne desin ya, ne ümmete çattı ya! قَالَ رَبِّيْنِي لَا اَمْلِكُوا اِلّٰهَ نَفْس۪ي وَاَق۪ي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِق۪ينَ Dedi ki ya Rabbi ben bir tek kendime laf geçiriyorum bir de kardeşime Harun Aleyhisselam'a. İşte Yüce Aleyhisselam falan da var istisnalar az. E ne olacak? Ya Rabbi o zaman dedi bizimle fasık toplumun arasını aç. Bunlarla benim aramı ayır ben bunlarla bir yerde duramıyorum. Fakat hikmet-i ilahe Mevla ayırmadı aralarını. Ümmetin yani yüzünden peygamber de çekiyor ha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 azap yapmıyorum. Harun'a da yok. İnananlara da bir şey yok. Ama onlara çektireceğiz. E biz de beraber, siz de beraber. Fakat çölde de ne mucizeler gösterdi onlara değil mi? Susuz kaldık dediler. Musa Aleyhisselam'ın bir değnek vur dedi taşa. 12 pınar. Anlatıyordum ben bunları size senelerce. Ondan sonra dediler güneş pasımızda ya. Ya Musa. Hadi bir bulut onların Tümünü kaplayacak kadar bulut hep başlarında geziyor bütün gün. 40 sene, bulut emirlerinde gölgelik, sular fışkırıyor. E ya Musa acıktık, ulan ne dedi sizden belaya kaldık. E ne olacak eri acıkacak tabi. Çölde kalırsa ne yapacak, ekemez biçemez ne bitecek. Dediler acıktık, acıktınız ya Rabbi bunlar acıktı. E o zaman buyurdu, sabah yakın işrak vakti onlara buldurucundan kudret elvası yağdırayım. Yine acır kuluna ya.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 O zamana kadar dünyada hiç et kokmamış. İlk eti kokutan Yahudiler işte. Stok yapınca, ya ne ecaip adamlar, bunlarla akıl sıra etmez ya. Herife kudret helvası yarıyağıyor, pişirmek yok, Ye, iç, ya, har, efendim, uğraşmak yok. Her taraf helva ya. Nasrettin Hoca dedi, burası ne ala memleketi, döve döve helva yediriyorlar. Böyle bir yerde sen efendim de, dedi ki, ya Rabbi diyor, ne var? Helva helva helva, buldur cımbıktık dedi ya hani derler ya adam devamlı baklava hesapı kar dedi her dakika buzdurucunda helva mı yenir dedi ya hocanın biri demiş ya kabak cennet daha mıdır? deyince bu sefer cemaat hep kabak getiriyorlarmış hoca dedi cennet daha mıdır dedicek cennette yenir dedi tavuk bir şey yok mu dedi ya <Gülüyor> şimdi bunlar dedi, ya Rabbi bu cennetten geliyor ama bu bize biz istiyoruz dediler biraz sıvan biraz sarımsak biraz pırasa bir şey yok mu mercimek <gülüyor> Mevla burada ki 40 e, sene sonra e, cezanız dolarsa şehre girersiniz, ekerde de biçer yersiniz, soğanı da yağdıramam size yağdırın istese de ben ne dedimse onu yiyin işte abi, bu, yersen ye, yemezsen bir şey yok. öyle öyle yaşadılar yani Harun Aleyhisselam o 40 senede ömrü vefat etmedi eceli geldi vefat etti Harun Aleyhisselam o çölde gösterdiler bize çok uzaktan, o dağlardaymış kömülü mübarek. Harun Aleyhisselam ya neler oldu? Bensini hangisini anlatayım size? Musa Aleyhisselamla ikisi ayrılmıştı onlardan dua için bir yerde dua derken Harun Aleyhisselam orada bir yere uzandı hemen vefat et. Peygamberler nerede vefat ederler orada gömülürler, hiç yerinden oynatılmaz. Çünkü Allah onların ruhunu en mukaddes yerde alır, aldığı yer mübarektir orada gömülür. Efendim Musa Aleyhisselam nerede yatıyor?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 Keldiler bütün ümmet mezarı, Musa musahcilem dedi. Ya Harun, letbek dedi kalktı kabirde. Dedi ben mi öldürdüm seni. Yok ben ecelimden öldüm dedi. Yaptı yine. <gülüyor> ya ne hadiseler peygamberler neler çekti bu ümmetlerden ya. Hangisini anladayım? Öğlen namazına yetişmez. Vakitler dar. Onun için çok uzun konuşmuyorum da toparlıyorum Göya Daha da neler var gördüklerimizin hepsini anlatsak size ondan sonra efendim Musa Aleyhisselam da 40 sene dolmasına bir sene kaldı Musa Aleyhisselam'ın da vefatı geldi çölde hep gittiler ya Musa Aleyhisselam da vefatı geldi biliyorsunuz bazı meseleler var onu anlatıyordum Seyze Aleyhisselam geldi <gülüyor> bir tokat attı gözünü çıkarttı Musa Aleyhisselam çok celalliydi dedi vaktin geldi gideceğiz hazır mısın dedi bir tokat attı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 Efendim Musa Aleyhisselam'ın naaşını aldırdı havaya. Aldırdı kaldırdı sonra getirdi Kesibi Ahmer. Kesibi Ahmer kırmızı bir kum tepeleri. Gittik orayı ziyaret ettik. Kesibi Ahmer Efendimiz Mirac gecesi hatırlıyor musunuz ben anlatıyordum Mirac sohbetinde. İn burada namaz kılıyordu diyordu Cebrail Aleyhisselam iki rekat. Kılıyordu sonra diyordu nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Kesibi Ahmer'de Musa Aleyhisselam'ın kabri başındasın. Efendimiz Musa'ya uğradım, mezarında namaz kılıyordu, Miraç gecesi. Musa peygamberler diridir. Helem bi'e ahiyan fi hepsi mezarlarında namaz kılıyorlar. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orası Allah'ın evi olur. Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orası Allah'ın evi olur.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 Zaten çok celalliydi, heybetliydi. Melekler gömdü onu oraya. Müslümanlar buldu onu işte. Efendimiz hadisi şerifle kırmızı kum tepeleri falan tarif etti. Sonra Evliya Allah buldular. Yüzlercesi nedir? Yahudiler sidik bilseler orayı havra yaparlar. Biliyorlar da inanmıyorlar. Yok diyorlar Musa'nın kabrini. Çünkü Mevla gizledi onlardan. Yani haber vermiyor onlara. Onlar diyorlar ki burası sabit değil. Mevla işte inandırmıyor onları ki almasınlar elimizden. Yoksa Orada Salahettin evi birden kalma külliye var, hep alırlar elimizde, havra yaparlar. alırlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerleri hep kilise yaptı. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer, ondan sonra efendim, Meryem validemizin onu beşikte salladığı yer, O sonra hurma ağacı bitti ya, Kudret'ten bir hurma ağacı Meryem suresinde, salla şunu yaş hurma ye dedi ona, o ağacın yeri, ondan sonra hep oralar kilise. Meryem validemizin kabri kilise tabi kiliseden onlara bir zarar yok onlar cennette <gülüyor> fakat yapmışlar hep kilise, kilise kilise Meryem validemizi ziyarete geliyorlar İsa'nın namaz kıldığı bir kaya var o kayayı yapmışlar kilise bütün acayip binalar böyle bir şehir görülmemiş yahu <gülüyor> kilise havra cami iç içe, i̇ç içe, iç içe. <gülüyor> bütün dinler orada yani orayı görmeyen dünyada yaşamıyor sanki. Hiçbir şey yaşam görmemiş. O kadar renk, o kadar çeşit, o kadar cins. insan bir arada ya. Havle havle velakote. Pağozu siyah asker. Ulan dedim bu siyahtan Arap Yahudi olur mu? Merhabistan Yahudileriymiş. Allah Allah. Biz şaşırdık yani. Bir yaşıma daha bastım. Dele ben kaç yaşıma bastım orada ya? Görmemiştim hiç böyle şeyler yani. Siz de Yahudi yakından görmemişiz yani ya bütün böyle mübarek yerleri kendilerine davud aleyhisselamın ziyaret ettik koca peygamber davud nebi dağlar onunla tesbih ederdi davud azam sesi bir okumaya başladı zebur kitabından bütün kuşlar gelir eşlik ederdi ne mülk ne saltanat varırdı hem devlet reisliği verilmişti, hem peygamberlik verilmişti. İşrak saati bu saat. Bu saatte zikre başlardı, dağlarda. Biraz uykusu gelirse hafif, hemen dağların tesbihini Mevla eşittirirdi ki uykusu kaçsın diye. Dağlar bir zikre başlayınca Davud sen ayılırdı dağ zikre. Büyük peygamber. O camideydi güzel cami, eski cami. Almışlar orayı havra yap sen. Davud mezarının üzerine bütün Yahudi işaretlerinden türü koymuşlar şey. Biz nasıl ki ayetler yazıyoruz üzerine türbenin, onları koymuşlar Yahudi amblemlerini üzerine mezarın üstüne yahu. Ne yapalım? Gittik ziyaret dedik. peygamberi ziyaret etmeden geçilir mi ya? Davud Aleyhisselam orada. Kral David diyorlar. Kral Kral David. <gülüyor> Davud Aleyhisselammuş o. Hiç i̇şte böyle memleketin milletine. Davud Aleyhisselam nebi muazzamdır ya büyük peygamber. Musa aleyhisselam da işte öylece 40 seneden evvel vefat edince 40 sene doldu çileleri bitti Yusuf aleyhisselama peygamberlik geldi peygamberlik gelince zaten 40 senede dökülen döküldü genç nesil yetişti bunun üzerine Yusuf aleyhisselam dedi ki bak 40 senedir dolaşıyoruz gelin mukaddes topraklara girelim yoksa bir 40 sene daha dolaştır Allah bizi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 Güneş batarsa gece harp yapamayız karanlıkta, bunlar sabah kadar toparlanır, bizim canımız çıkar. Şu güneşi biraz durdur da şunların işini bitirelim. <gülüyor> güneşi öyle durdu yerinde ya, harp bitti, her taraf geber, gavurla geberdi, güneş battı. Hüsey aleyhissalatü vesselam, Kudüs'ü fethetti, eriha. Eriha, Kudüs'e yakın, hep oralar mukaddes topraklar. Sübhanellezi esra bi'ebdihi, leylem minel mescidil haram, ila ilel mescidil eksa.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 böyle kokuyu daha görülmemiş. Bütün peygamberlerin ka aşağıda kabir-i şerifler. İsa Aleyhisselam onun hanımı Rifka validemiz bütün peygamberlerin anasıdır o. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan bir tek Muhammed Mustafa geldi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İsa Aleyhisselam'dan gelik alan yüz binlere yakın peygamber İsa Aleyhisselam'dan geldi. Çünkü İsa Aleyhisselam Sare validemizi Sare validemizin kabri de orada. Sare validemizi ziyaret ettik.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 ne yapma geldiniz? Sana bir çocuk müjdeleyelim diye geldik. Esas dediler Lüt kavmine gidiyoruz. Orayı batıracağız. Beş vilayeti yerle bir edeceğiz. Cebrail Aleyhisselam da var. Bir melek heyeti geldi. 12 kişilik. İbrahim Aleyhisselam dedi Nefiyâ Luta, Ha orayı batırıyorsunuz ama Lüt da dur, Lüt peygamber oradadır. Ondan batıracaksın. Lennetçiyen ne öyle? Onu kurtaracağız. Kızlarını da kurtaracağız. İllem râde o. Karısını bırakacağız. Karısı çünkü livatacılara tuman tüttürüyordu gelin diye. Karısı bozuk. Namus bakımından bozuk değil de, peygambere hainlik bakımından bozuk. Hiçbir peygamberin karısı namussuzluk yapmamıştır, hiç. Ama kafirlik yapmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın karısı gibi, Lut Aleyhisselam'ın karısı gibi. Onu bıraktı bırakacağız dediler. İbrahim Hocam bir şaşırdı, Lut Aleyhisselam'a gidiyorlar diye. O zaman bize niye uğradınız? Dedi size de uğradık, büyük bir çocuk müjdeleyelim diye. Sade validemiz de duyuyor onların sesini yan odadan. Sade validemiz fesak ketveca suratına bir tokat attı قَالَتْ أَجُوزٌ عَقِيمٌ Kur'an'da ayet dedi ki hem koca karıyım hem gençliğimde de kısırdım dedi <gülüyor> 90 yaşındayım dedi ne diyorsunuz قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بُلَقْ biz seni hakla müjdeledik فَلَا تَكُمْ مِنَ ümit kesenlerden olma قَالُوا كَدَالِكِ قَالَ رَبِّكُ Rabbim böyle söyledi bize ne verecek sana bir çocuk İşte İsa aleyhisselam o çocuk ondan kim geldi Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam torunudur İbrahim Aleyhisselam. Ondan ne geldi? Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin Aleyhisselam, 12 kardeş. 12 kardeşlerinde kim geldi? Bütün Beni İsrail'in peygamberleri oradan geldi. İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacının temelidir. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra bütün peygamberler onun neslidir. Efendimiz de onun neslidir de İsmail Aleyhisselam'dan geliyor bir tek Efendimiz. Geri kalan hepsi İshak Aleyhisselam'dan. Onun anlamı Rifkat Validemiz.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 İbrahim Aleyhisselam da Sahnevali miraç Miras gecesi. Görüştüler orada. Efendimiz yani ayaklan oraya gelmedi ama Burak'la getirdiler. Miras gecesi hep her yeri ziyaret etti. Hatta bir yerde inkıl neresi bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam dedi ki beyt Lahm. Beyt lahm'dır burası. İsa Aleyhisselam burada doğdu. Şimdi biz gittik ziyaret ettik orayı. İşte orasına Efendimiz oraya geldi ziyaret etti. Miras gecesi hep uğradı oralarda ikine rekat namaz kıldı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 benim diyor kırk sene sonra durumum ne olacak ulan sen 40 sene sonra yaşayacak mısın sen sen cinci ne bilsin kendinden haberi yok ondan sonra cinci cinler bilse bak cinler ne hale geldi bir sene çalıştılar ama ırgat gibi çalışıyorlar taşlar taşıyorlar meslek say yapıyorlar ondan sonra efendim geldiler bir sene azıya kadar Mevla da bastonun içine küve sokmuş ama bir sene de yedirtiyor onu yani Tam bir sene sonra bastan çıt kırıldı tabii güve yemiş içini. Süleman düştü. Düşünce cinler finish. Dediler iş bitti. Bu meğer sonra anlattılar ki ulan bu bir senedir ölmüş meğer de yeni düştüğü yere. Biz ne ahmak adamız. Felem ma kharate ya'lemun gaybe, <gülüyor> muhin. Dediler biz gaybı bilseydik bu kadar bir sene boşuna çalışır mıydık? Kendileri de anlattılar o da kayıp da değil yani olan bir şey bile de kayıp ilerisidir Süleyman Azam ölmüş zaten onu bile anlamıyor ya Mevla anlatmayınca ne anlayacak şimdi o Süleyman Azam'ın yaptırduğu binadan eser yok orada ama Süleyman Azam'ın kabri oradadır çünkü neden bir peygamber nerede öldüyse orada gömülüyor ya demek ki makamıdır orada Göz makamında gömülüdür ama tabii şurası diye bilinmiyorum mescid ise acayip bir yer altta öyle camiler var ki Mervan Mescidi mesela 20 bin kişilik Başka bir cami var, 20 bin kişilik. O 144 dönümün içinde kaç tane böyle cami var? Hep Mescid-i Akşak külü. Ya selahaddin böyle güzel yaptırmış bir tane, içinde bir minber yaptırmış. Dünyada işi yok, tahtadan. Avustralyalı bir Yahudi gelmiş, vermiş ateşe camiyi bir gün. Efendim sen bütün halılar, acem halılar, kıymetli halılar, o minber hep mihrap yandı ya. Şimdi yeniden tamir ediyorlar işte. Ya? Böyle düşman ya, böyle düşman. Ondan sonra, esas mesele, Mescid-i Aksa'nın tam kıblet noktası. Nasıl ki mesela Mescid-i Haram. Mescid-i Haram neresidir? Ta Haram i Şerif, Mekke'nin çıkışında polis kontrol yapıyor ya, ama işte gavurları sokmuyorlar. Biliyorsunuz değil mi, Arabistan'da? Hacca giderken falan polis teftiş yerleri var ya. Oradan ileri nedir? Haram i Şerif, Mescid-i Haram. Ama, Kıble noktası nere? Kabe-i Mescid-i da 144 dönüm. Ama kıble noktası neresi? Sahra. Beyt-i Mukaddes'te bir kaya var. O sarı kubbe görüyorsunuz altından. Aslında o altından değildi. Onu Mervan yaptırmış, Emeviler yaptırmışlar falan. Sonra çok Osmanlılar'da tamirat yapmışlar. Üzeri bütün Yasin-i Şerif yazılı Çinliler acayip eşsiz bir eser. Bu son ölen Kral Hüseyin bir hayır yapmış işte.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 Ondan da bir iki parça koparttım size öptüreceğim diye. İnşallah önümüzde bir ziyaret yaparız onu. Cennetten bir kaya. Bir parça. Öpersiniz onu aynı oldu Hacelle İsmet. de cennetten geldi çünkü. O sahra o kaya cennettendir. Muallak da havada. Kudretten duruyordu evvelce. Tefsirde da yazıyor. Altına girenlerin ödü kopuyordu. Kadınlar hamile çocuk düşürüyordu.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 İsrafil Aleyhisselam sura oradan üfleyecek. Biz dirilirken. Erdul Mekdis, Erdul mahçer. Mescid-i Aksa'nın vadisi mahşer arazisi. Mahşer orada kurulacak. Şimdi biz nerede mezardayız? Mesela Edirne'de bu şehitliğinde yatıyoruz, nerede i̇şte Beyyüp Mezarlı? Herkes mezarından kalkan neye doğru gidecek? Sese doğru. Çağrana doğru diyor Kur'an.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 Dört saf nebiler, üç saf nebiler, dört saf rasuller. veyahutta da üç saf rasuller, dört saf nebiler. İşte Mescid-i Aksa böyle bir yer. 124 bin peygamberin hakikaten ruhaniyeti orada. Zekeriyya Aleyhisselam'ın mihrabı, dünyada en eski mihrap. Meryem validemiz biliyorsunuz ona yer yapmıştı, dayısı Zekeriyya Aleyhisselam. Mescid-i Aksa'nın içerisinde, ibadetgahları. Şeker Aleyhisselam onun yanına giriyordu ya yazın kış meyvesi kışın yaz meyvesi buluyordu ya nereden sana ey Meryem Meryem validemiz acayip kadın alemlerin kadınlarının en üstünü Allah ona ruhundan üfledi İsa Aleyhisselam'ı hep o ayetler orada tahakkuk etmiş Şeker Aleyhisselam mihrab hep o mihrapların resmini çektik ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu yer peygamberlere mihrab orada İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı yer bütün peygamberlerin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 ...kitleyenler kitlemiş bunu çıkmış dedi gibi melekleri göreyim bakayım dedi. ...hakikaten melekler gelmiş... ...tefsirde yazıyor ruhl bir anda... ...ama meleklerden birisi dedi ki bir insan kokusu var dedi burada bu gece boş değil burası... ...öbür melek dedi ki İbrahim İbni Edhem'dir... ...melekler birbirle konuşuyor buna işittiriyor... ...haa dedi şu İbrahim Edhem mi dedi ya... ...iki senedir ibadetleri kabul olmuyor... ...eyvah dedi bak bana Allah ne duyurtacakmış meğer... Öbür melek dedi ki niye kabul olun? Belkten gelirken dedi bir hurma aldı bir kilo. iki tane hurma hak geçti üzerine. Onu yedi dedi iki senedir ibadeti kabul değil. <gülüyor> e bizim halimiz ne olacak? Amuduyla yuvarlıyoruz. Helal halam ver Allah'ım seni kulun yer Allah. Ondan dedi İbrahim Edem nasıl oldu? İbrahim Edem öyle oldu işte. Aman dedi sabah bir açılsa da bir çıksam dedi. <gülüyor> Doğru belhegi kaç yol adam ölmüş oğlunu buldu.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 çok canım Celmani Farisi radıyallahu an orada Tur Dağı'nda Tur Dağı'da diyorlar Zeytin Dağı diyorlar Tur Dağı en mukaddes dağlardan Tur Dağı. Ya bir Tur Sina var. Mısır'da Musa aleyhisselam üzerinde mevlâilik olmuş. O başka. Tur Sina başka Tur başka. Bu Tur Dağı da işte mahşere yakın bütün Müslümanlar İsa aleyhisselam orada muhasara olacaklar. Tetçan zamanında oraya kuşatılma olacak Tur Dağı. Mübarek bir dağ.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 Seyyid-ül var ya, Allahümme Ente Rabbi. Onu rivayet eden sahabe işte o. Hep onunla amel ediyoruz ya sabah akşam. Ya Şettahat İbnevz, Ubade İbni Samit. İkisi hem Efendimiz'in tarikat öğrettiği sahabeler, Risale-i Kuşşehir'e geçiyor. Kapıyı kapatın zikredeceğiz dedi onlara. Şettahat İbnevz, Ubade İbni Samit ikisi de orada yatıyor surun dibinde. İsa Aleyhisselam'ın gireceği kapının duvarında. İsa Aleyhisselam oradan girecek. Bütün saflar dolu.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 meçhide yoksa acayip ya içinde ağaçlar var, zeytin ağaçları, çam ağaçları öyle güzel ağaçlar var camin içerisinde bütün yani mis gibi toprak, vakfiyeler, çeşmeler Kasımpaşa'nın orada bile şey, çeşmesi var mübarek Osmanlı'nın eserleri gidilmeye, görülmeye değer inşallah size de nasip olsun Amin. Ya nereye gitsem bir karış toprak boş yok, aklımız fıttıracak yoldan geçiyoruz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 İkinci Abdülhamid diye levhası var. Onların hep resmini çektik mübarek yerlerde. Özeyr-i nasıl bir peygamber? Hatırlıyorsunuz mu onu? Yüz sene ölü olarak kaldığı yerden yüz sene sonra dirildi. Tevrat hep çürümüştü. Tevrat değişmişti, Tevrat'ı yeniden ne yaptı? Tazeledi. Yahudiler ne dediler? Özeyrun İbnullah, Özeyr Allah'ın oğludur dediler, haşa.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 Müslüman adını bize takan İbrahim Aleyhisselam babamızdır o. Müslüman adını o diyor Kur'an. Mübarek kabri şerifi ve öyle feyizli bir yerler. Hangisini anlatsam? Tafsilata girsem öğlene çıkamayız dedim. Onun için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 Amin, amin. Bi hurmet tahâ ve yâsîn ve selâmün aleyhüm rüslelem ve hamdülillah rabbil ben Peygamber gönderdim? Ben Kur'an gönderdim? O dinli, o dinli, o dinli, bütün Dostların içine girmesen cennette yerin yok. Düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma.